467. konu Kadınların savaşta yaptığı hizmetler, hastalara, yaralılara bakmak ve su dağıtmak için kadınların Hazreti Peygamberle savaşa gitmeleri, Hazreti Peygamberin beraberinde ensar kadınları gazveye giderlerdi, hastalara su verir, yaralıları tedavi ederlerdi.